الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين القائل في محكم التنزيل ولله أسماء الحسنى فادعوا بها والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين el mبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم باحسان وصدق الى يوم الدين bugün esma esma husna derslerinin üçüncü dersindeyiz Allah'ın güzel isimleri Esma Hüsna'nın şerhindeyiz, onda da üçüncü dersteyiz. En son isim nedir? Yaptık dokuzuncu el bedi. I. Bugün neyi yapacağız? Onuncu ders. Ee, onuncu isim o da nedir? El basir. El basir nedir? Yani göre. Allah Subhane wa Taala Hangi sıfatlan, sifatlandırılmıştır? Görme sifatıyla. allah Teala nedir? Basirdir. Basir ne demektir? Her şeyi bu evrende görer. Görme kelimeti, basir kelimesi Kur'an-ı kırkçı sefer geçmiştir. El-Basir. Mesela Bakara 263. ayette وأعلم أن الله بما تعملون بصير Bunun gibi çok ayet var 40'çı tane. Şura 11. ayet ki bu ehli sünnetin e, ölçüsüdür isim sifat meselelerinde. O da ne buyuruyor Rabbil Alemin "Leise kemitl leise kemitlihi şey'un ve huves semiul basir." Allah subhanehu ve teala'ya benzeyen hiçbir şey yoktur. Ama o eşitendir, görendir. Basir nedir? Gören. Neyi görer? Her şey. Her şey nedir? Yani hiçbir hafi, cizli onun için kalmaz. Her şey Rabbil alemin nedir? Basirdir. Her şeyi görer. Allah Subhanahu ve teala kendisi hariç bu evren içinde ne var? Yer var, semavat var, güneş var, gezegenler var. He? Buların içinde canlı var, cansız var. Denizlerin altında küçük miskali zerrece görünmeyen mikroplar var. Onlar da bir canlıdır. Hücreler var. Bunlar nedir? Evrenin içindedir. Allah Teala bunlardan haberi var mı? Yani Allah Teala bunları yaratmışsa haber olmaz mı? Yani yaratmış böyle salmış mı? Ayette ne diyor? Biz zannetmeyin insanları abes olarak yarattık. Bir görevleri var. Onun için Allah Teala bir evrende ne yaratmışsa onun yaşını, ömrünü, zamanını, mekanını, her şeyini yazmıştır levh-i mahfuzda ve her şeyini bilir bir evrende. Onun için hadiste ne diyor? Bir yaprak düşmez bile ağaçtan bu levh-i mahfuzda yazılmıştır. Allah Teala'nın haberi vardır. Bak, şimdi ne oldu? Sonbahar yapraklar döküldü. Bir de yeni bahar gelir, bir de yapraklar çıkar. Kaç... Say, sayabilir miyiz ağaçların yap yapraklarını? Sayamayız. Ama her yaprak, her bir ağaçta milyonlarca yaprak var. Böyüce ağaçlarda milyonlarca yapraklar var. Ama o yapraklar her sene düşer çıkar allah Teala'nın izniydi. Bu nedir? Basirdir. Basir ne demektir? Her şeyi görüyor. Gizli bir şey yoktur. Her şeyi hakkıyla görer. Gizli bir şey yoktur. Git gizlen Allah'ın Teala'nın bir yerde seni görmesin. Göremez, gizlenemezsin. İşte basir budur. Allah Teala nedir? Basirdir. Niye kendisine basir demiştir? Çünkü hakkıyla basirdir. Hakkıyla görendir. Ey kul da görendir. Ben de basirim. Sen de basirsin. Bütün insanlar da basirdir. Bütün yaratılanlar da hayvanlar da basirdir. Evet. Ama onu, Rabbil Alemin için mutlaktır. Bizimki nedir? Mukayyettir. Sınırlıdır. Önce hayatı var. Bu basarın. Hayatı bellidir. Sen ne kadar yaşıyorsun o kadar. Belki sen basarın yaşamadan önce biter. Zayıf oluyor gözümüz yaşlandıkça. Ha? Eksiklik mi bu zayıflık? Eksikliktir. Niye gözlük kullanıyoruz? Çünkü bizim basarımız Allah yaratmıştır. Zamanı var, kullanımı tarihi var. Kullanma tarihi bittin olur yok olur basar. Kuluh yok olur. Bak Allah Teala bu bedeni vermiş bize. Çocukcen, gençcen peylovan olursun. Ondan sonra küçülürsün. Ha? Yaşlı adamı bir çocuk bile devirebilir. Halbuki çoğu zamanında on tane onu deviremezdir. Demek kullanma tarihi geçiyor. E Allah Subhanehu Teala yaratan olduğu için basarı Nedir? Mutlaktır. Ne eksilir, ne zayıf olur. Ama kulunki nedir? Sınırlanmıştır. Allah istese gözünü zayıf eder, gözlük kullanır. İstese gözünü alır. Çok insan var, çocuklukta görürdü, sonradan kör oldu. Yen yani 20 yaşında kör oldu. Yen yani hasta oldu, kör oldu. Yen yani geldikçe yaşlılıkta kör olur. Bu nedir bizim basarımız? Nedir? Ama allah Teala ile ne sifatında müşterekik? başar sıfatında. Ama o kim yaratandır? Bizimki mahluktur? Biz şimdi görmek için ne yapıyoruz? Ben patronum, fabrikam var. Ne yapıyorum? Eskiden ne yapardılar? Gözcü koyardılar. İşçilerden kaç tane casus koyardır. Fazla para verirlerdi. İşlerine çalışır, ne konuşur getir beni. Şimdi kamera var, gizli kamera var, kamera var. fabrikaya hepsini buradan oturmuşum. Ekranda kim ne konuşuyor, ne yapıyor görüyorum. Ama elektrik gitti. Benim kameram, sistemim ne yarar? He? Virüs girdi o sisteme, ne yarar? Bir de sınırlıdır. Adamlar kameranınla tarafında konuşsalar ben ne yaparım? Gördün mü? Bugün de Amerika dünyayı ne yapıyor? Kontrol eder uydularla. Ama Usama Bin Ladin'i Senelerce bulamadı. Halbuki dunuyor onun elindedir. E baş düşmanı isteseydi bulardı. Demek ki kulun nedir? Sınırlıdır. İnsan oğlu nedir? Sınırlıdır. Ama Rabbil Alemin'in basarı nedir? Mutlaktır. Onun için Rabbil Alemin hakkıyla basirdir. Onun içindir. Rabbinin eşi benzeri yoktur. değilse ke mitlihi şey. Eşi benzeri dengi yoktur. Ve lâkin. Ve huve's-semi'ul basir. O eşitendir ve görendir Hakkıyla her şeyi eşittir Ne olsa kalbinden dudağın kıpırdamasa eşittir Cizli, mehfi bir şey yoktur. Her yeri görer. Bu evrende ondan gizlen, gizlenemez. Eydir, bu basir bizim hayatımıza nasıl yansıyacak? Bu Rabbil Aleminin bu ismini bildik, bu güzel ismini anladık. Allah-u Teala'dan gizli bir şey yoktur. Eydir, bu nasıl yansıyacaktır hayatımıza? Eğer allah Teala beni görüyorsa he, onu da ben hakkıma, kendime hakkıyla Rab kabul ediyorsam hakk hakkıyla kendime Rab kabul ediyorsam onu, o zaman ne yaparım? Onun istediği şekilde olurum. İstemediği şekilde hareketler davranışta bulunmam. Onun için Allah Teala diyor ki Allah sever ki kulunu sevdiği yerlerde görsün, sevdiği amellerde, sevdiği sözlerde. Onun için peygamberler ve salihler ne derdiler dualarında? Bizi sevmediğini Yerlerde bize nasip etme mesela. Sevmediğin kavilleri fiilleri bize nasip etme ya Rabbi. Yani sevmediğin kavillerden, fiillerden yerlerden Sene sığınırız ya Rabbi. Neden? Çünkü beni Allah Teala görüyorsa o zaman ne yaparım? Yerde karıncayı acıtma. Nasıl olsa Rabbil Alemin görüyor. Hakiki mu'min basir kelimesini anlayırsan ne yapar? Hakiki mu'min olur. Nasıldır hakiki mümin? Dedik ki iman üç kademedir. Yani din üç kademedir. Birincisi nedir? İslam. İlk önce giriyorsun İslam'a. Yavaş yavaş öğreniyorsun. Tam öğrendim ne olursun? İkinci kademeye geçersin. İmanın hakiki olur. İmanı hem öğrendin, hem söylüyorsun, hem amel ediyorsun. Sonra ne olur? Ha? Mükemmel iman olur. O da nedir? İhsan. Cibril hadisi var ya, ihsan derecesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihsan derecesini açıkla ne dedi? Cevabı verdi Cibril'in sorusuna. Dedi Allahu Teala'ya öyle ibadet et ki sen onu görmüyorsan o seni görüyor. İşte Basir burada tecelli etti. Var mısınız muhşun olmaya? Muhşun ne demektir? Peygamber seviyesine çıkmaktır. Evliyaullah, Siddık, salihler, şehitler, firdavs aleh Allah'ın en yakın dostlarıdır. Nasıl olurlar bunlar? Basir ismini Allahu Teala'nın fıkrını bilip yaşamak lazım. Ben biliyorum Allah her şeyi görer. İnanıyorum, ikrar ediyorum şu anda dilimle. Ama dersen sonra günah işledim. Demek ki elmim nedir? Kasırdır. Hakkıyla inanmadım. Onun için muhsinler ne yaparlar? Cünah işlemezler. Ben namaz kılıyorum. Sizi gördüm. Çok güzel namaz kılıyorum. Ama yalnız olduğumda hızlı kılıyorum, laubali kılıyorum. Bu nedir? Basir. Allah'ın bu güzel ismini fıkhetmemiş. etmemişim. Yani biliyorum işletmiyor bana şeytan. Baş düşman. Neden? Hakiki kul olmuyor. Mühşin derecesine gelmeyeyim. Ona yapar. Zerel eder. Bir kulu kaybetmek için, şeytan için çok büyük bir meseledir. Bir kulu kaybetse şeytan için çok büyük bir meseledir. Onun için Baş düşmanımız gece gündüz çalışıyor. Bir gün bir hoca telebelerini test ediyor. Baksılar ne dereceye gelmişler. İman meselesinde, elin meselesinde her birisinin eline bir tavuk verir. Tabi eskiden medreseler vardır. Köylerde. Oralar alim yetiştirirdi. Orta çağda Orta yaşta yani. Diyor gidin 10-15 tane telebesine her birisine bir tavuk verir. Bunu bir yerde kessin Kimse sizi görmesin. Hepsi kesiyor. Biri diyor işte dağın çınarında, biri diyor ağacın altında hiç kimse okudu biridir Biri diyor filan yerde kestim. Biri diyor odada kestim. Biri diyor vesaire. Bir tanesi gelir kesmemiş. Niye kesmedin? Hocam demiş nereye geçsem Allah beni görüyor. Sen de dedin hiç kimse görmesin. Allah bizi her yerde görür. Onun için ben kesemedim. Demiş gel. Sana özel ders vereceğim. Çünkü bu tam hakkıyla işi biliyor. Öğrenmiştir. Hepimiz öyle olmamız lazım. ile basir nedir? Allah bizi her yerde görüyor. Alışverişimizde görer bizi. İnsanlardan tahammülümüzde görer bizi. Cizli niyetlerimizde görer bizi. Ya'le muha'inetil a'yün. Göz nedir? Gözü kim bilir? Ben böyle baktım... Gözü böyle süzülsem yüz bin şey geçer insanın aklından fikrini. Kim bilir bunu? Allah'tan başka. Onun için her şeyde Allah biliyorsa basirdir. Görüyor beni. Ne yapacağım? Hiç mayına basar mıyız? Hiç gizli günah işler miyiz? İşlemez. Onun için basir kelimesi basirin Allah'ın güzel isimlerinden en güzel isimlerinden birisidir. Basir Hakkıyla, fıkhıyla anlamamız lazım. Nedir o da? Her şeyi hakkıyla görendir. Bu evrende ona gizli bir şey gizlenmez. Kendisi hariç her şey onun kontrol altındadır, gözetim altındadır. Evet. 11 isim El-Barr. El-bar nedir? Eylik veren. El-bar. O da nerede geçiyor? Kur'an-ı Kerim'de Tur surası 28. ayette. İnna kunna min kablu ned'uuhu inne huvel barru'l-rahim. Bar eğilikten gelmiş. Mesela ne diyoruz biz? birrül vâlideyn Kur'an'da geçiyor ana babanıza iyi geçin. Mesela bir arkadaş çok soruyor sor hal hal soruyor. Ne deriz? Bu bar'dır Arapçada. Bar nedir? Yani vafalıdır. Her zaman sorar, eylin yerine getirir, hakkını verir. Bu nedir? Bar'dır. Allah subhanehu ve teala ayette geçtiği gibi biz Rabbimize dua edirdik. O rahimdir. Allah subhanehu ve teala bütün kullarına ne yapar? Onları yaratmış. Rızıklarını verir. Affeder. iyiliklerini ister. Yol gösterir. Peygamberler gönderir. Affeder onları. İhsanda bulunur, minnette bulunur, düşmanlarından kurtarır. Ne için? Çünkü allah Teala'nın yapısında ne var? Kendisi nedir? Vardır. Var, iyiliği sevendir. Onun için Rabbil Alemin iyiliği severken ne dedi? Ben zulmü dedi yasakladım kendime, sizin de aranızda yasak et. İlahi zulm eder mi? Onun için ayette ne diyor? Rabbin yanında bir miskal zerre zulma uğramazsınız. Diğer ayette ve la yuzlimu mithqal Rabbiniz bir miskal zerre zulmetmez. Yakışır mı Rab'bil Alamin Yakışmaz. Mutlak adalet sahibidir. Onun için adalet sahibi olduğu için birdir. Ey sever. Onun için Rabbil Alemin affeder, yol gösterir. Eylik eylik yollarını gösterir. Dağlarca günah işlersin. Ne yapar Rabbil Alemin? Eylikten affeder. Buna da Araplar alimlerimiz ne demiş? Latifun bi ibadihi. Latif Allah'ın nedir? Bir adıdır. Latif nedir? Lütuf sahibidir. Yani sen bolca günah işle anayasada yazılmış ki bu, bu suçu işleyen bu cezayı alır. Rabbil alemine gelirsin. Ya ben yaptım tövbe ettim. Ya Rabbi affetmeni. Latiftir. Affeder. Toptan affeder. Latiftir. Çafir Allah'ın yerinde yiyor. Nimetinden yiyor. Rızkından yiyor. Ondan sonra Allah'a Şifre diyor, Yeni de Allah'ı söğür. Allah korusun. Onun Allah rızkını veriyor. Latifun be ibadet. Latiftir. Onun için cehaleti maziret görmüştür. Diyor ki biz bir ümmete peygamber göndermesek onlar azabe çekmeliyiz. Velokki şirk üzerine össeler. Velokki kifr üzerine össeler. Çünkü neden? Cahildiler. Bu da Allah'ın lütfundandır edil Ber nedir? Dedik kullarına özen gösterir, ikram eder, ihsan eder, hallarını düzeltir. Buna hepsine ne derler? Elber. İyidir. Bu sıfat, bu Allah'ın güzel ismi nasıl bize yansıyacak güncel hayatımıza? İmanımız, i̇manımızın İmanımızı nasıl yükselteceğiz? İmani hayatta bu ismi nasıl bizim oturtacağız? Bizim hayatımıza tecelli edecektir. Bu Allah'ın güzel ismi. Bu Allah'ın gözel ismi her hayatta her isimler gibi yansıması lazım. Allah iyi ey, ey affı sever, ey bakar, bizim bu kadar yüce Allah'ımız var, bizim rızkımızı veriyor, günahlarımızı affediyor. Ne yapmamız lazım? Fazla buna ibadet etmemiz lazım. Fazla buna yakın düşmemiz lazım. isyan etmememiz lazım. Bu da nedir? Şeriat peketidir. Emirlerini yerine getir, yasakların önünde dur, cennettesin. Bak kadar basit. Ama piyasaya inerken, bak teorisi bunun çok basittir. Piyasaya inerken zorlanıyor. Neden? Teorisi de basit, piyasada da basittir. Ama şeytan engeline oluyoruz. Tevillerle, engellerle ne yapıyor bizi? Bırakmıyor. O kolay işte zorlatırıyor. zorla zorlatırıyor bize onu. Ama alimler diyorlar ki, ber meselesi en fazla kim fıkh etmesi lazım bunu? Cünah çarlar. Neden? Ben bir günah işledim. Bilirim ki Allah Teala affedicidir. latiftir. Onun için şeytan gelse sen dese sen yandın. Allah dedi yapma bu işi yaptın. Tevbe ettin bir de yaptın. Tevbe ettin bir de yaptın. Sen işin bitti. Yok dersin. Ben Allah'ın is güzel isimlerinden biliyorum Berdir. Nedir? Lütuf sahibidir. Bize şefkatten bakar. Eylikten bakar. Onun için ne kadar tövbe ettikçe hakkıyla sadık olarak Allah beni affeder. Nasıl yansıdı hayatımıza? Onun için tevbe edenlere müjde. Cünah işleyenlere de müjde. Şeytan sızı yılmasın. Bin çere cünah işlesen, hakiki tevbe etsen, Allah Teala yine affedersin. 99 tane öldürdü, tevbe istedi. O alim dedi olmaz onu da öldürdü. Oldu yüz. Sonra bir alime gitti. Hakiki alimidir. Kimsenin Allah'ın arasına girebilir? Allah bütün tevbeleri kabul etti. Bilfil Allah tevbasını kabul etti. Fıssa meşhurdur. Onun için bizi şeytan aldatmaz. Allah Teala o kadar tevbemizi kabul eder ki ne diyor? Hadiste diyor ya ibni Adem Ey Ademoğlu diyor. Bu dünyanın dolusu cünahtan gel tevbe esta affederim seni ve le ubali. Benim şimdi hiç fark etmez. Affederim seni. Bir rivayette diyor ki ve le Zebedil, bahri. zebedil bahir nedir? Denizin çöpü. Denizin çöpü kadar cünah işle affederim seni. Denizin çöpü çok da değil arkadaşlar. Devamlıdır. Ama kum kum tanesi kadar cünah işle de, deseydi daha mantıklı olur. Daha çoktur kumun tanesi. Ama kum tanesini saysam biter. Ama denizin çöpüyü Dünya durdukça bitmez. Danis üretiyor çöpük. İşte Adem da hataya muarrızdır. Sen ha hata yaptın, tövbe et. Allah seni affeder. Ama bir şartla. Hatayı yapmadan önce de mi ben bunu yapayım? Tövbenin çare kalır. Sen kimiyle alışveriş ediyorsun? Rabbil Alemin dedik basîrdır. Her şeyi görer, semîidir, her şeyi de bilir. eşittir. Kalbinden bu geçse bile şeydir. Allah bilir. Bilir. Bu şeytandandır. Onun için biz günahkarlar Allah Teala verdir, latiftir, affedicidir, bizi affeder. Onun için günah işlememiz engel değil Allah'ın lütfuna. Onun için Allah Teala ne diyor? Her şey cennete girer. Ne kadar günah istesen Allah istese her çeşit istisnası cennete koyar. Katil, ha, zani, sarık. Hammar, içki, zine, hırsızlık, yalan, tecavüz. Hepsini Allah cennete istese koyar. Allah'ın elindedir. İstese koyar, istese koyar. Düzeni kendi yasağı, halala, haram içerisi kurmuş. İstese de istisna eder. Kimse bir şey diyebilir mi? Mülk onundur. Ama ne diyor? Şirk koşan hariç diyor. Şirk ne kadar tehlikeli onun için şirk koşma. Onun haricinde ne günah işlesen kapat çıktı seni. Ama bir şartla art niyetli değil. Önceden niyetli değil. Yaptın insan oğlu olarak hataya düştün, zayıf düştün. Velâ ki biliyordun bu haramdır. Ondan sonra hakiki tövbe ettin. Al sana müjdeyi. Hatta öyle tövbe edersin sıfır kilometre olursun. Et teubetu yecbu ma kable Tövbe, öncekini siler. Bir hard diski getirsin, bir format atıyorsun içine. Ne oldu? Bütün virüsler, pislikler hepsi gitti. Yeni baştan sistemi kurdun, çalışıyoruz. Evet. Bu da 51. 12. isim Et-Tevvab. Tevvab nedir? Tevvab Tövbeleri kabul edendir. Yetubu ala ibadi Yani tövbeni kabul eden şahsa tevvab diyenler. Mesela bir tane çok herkere khir ediyor, her sahibi diyenler buna. Tövbenin sahibidir yani. Kim tövbeleri kabul eder Allah'tan başka? Kimsi? Allah. Nedir tevvab nedir Arapcada? Tövbenin mübaleğe ne kadar günah arkası ise toba kabul eder. Ve le uçi Yani üst üste tekrarlansa bile toba ne olur? Kabul edilir. Bakara 130 pardon 37. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hazreti Adem babamız hakkında cennette ne yaptı? Hata yaptı. Hata yaptı. Ey Adem dedi, seni yarattım geç cennette bu nimetin içinde yaşa. Adem ne dedi? Sıkıldı. Yaşıyor, şükrediyor ama sıkıldı. Tamam sıkıldın, senin için senden bir eş yaratacağım. Hoşnut olacaksın ona. Kaburgasından anamız Havva'yı yarattı. Ama adam değil. Dişi olarak yarattım. Allah'ın hikmeti gereği. Hoşnut oldu ondan. Gözünü açtı uyumuştur. Hazreti Adem babamız gözünü açtı baktı yanında bir kendi melek değil. Melekleri görüyor. E cinlerden de var görüyor. İblisi de gördü orada. Ama baktı kendisinden bir tane ama değişiyor. Sen kimsin? Dedi ben Havvayım. Allah beni senin için kabırganla yarattı. Hoşnut oldu. Dolaştı bu cennete bu nimetin içinde. Ama şeytan ne geldi? Bıdı bıdısıyla vasfasasıyla ne yaptı? Allah dedi trilyonlarca Allah-u Alem. Numara vermek yanlıştır. Bu nimette yaşa. Sadece sembolik olarak bu akaza yaklaşma. İntiham. Bu dünyada işte imtihan O intiham buraya taşındı. İntiham. Buna yaklaşma. Ne yaptı? Adem babamız yaklaşmadı. Ama zaman geçtikçe iblis rahat durar mı? Adem'in yüzünden ebedi Rehbetten olmuş, ebedi azaba mahkum olmuştur. Ne yaptı? Öyle mi? Allah'a da söz vermiş. Ben Adem'i ve zürriyetini senin yolundan alıkoyarım. Rabbil alemin de hikmeti gereği git koy. Bak birdir, rahimdir, tevvaptır. Allah Teala her şeyin adalet gereği verir. Çünkü intiham tarlasıdır. Hikmeti gereği öyle yapmıştır. Babamızı ne yaptı? Anamız vasıtasıyla ağaçtan yedi. İşte sebebin de işte buradan yeseniz ebedi kalırsınız, hiç ölmezsiniz vesaire. Bir gaflet. Her insan işte o gaflete düşer. Dememem men muminim, salihim gaflete düşmem. Düşeceksin. Gaflete düşmeyenler kimlerdir? Meleklerdir. İns ve cin hariç. Ne kadar Enbiya Allah olsan o gaflet her sene işler. Bak babamıza işlet. O gafletin yüzünden cennetten yere indi. Caza. Ama Allah Teala Adem'i peygamberidir. Ne yaptı onu? Kelimeler öğretti. Çünkü Adem bir şey bilmiyor. Allah ne öğretti onu biliyor. Kelimeler öğretti. Dedi Adem başka zaman ibret olsun sana. Böyle bir hata yaptın, çi yapacaksın da tövbe edeceksin. Tövbe de kelimeler öğretti. Estağfurullah öğretti ona. Af dilersin, tövbe dersin. Her zaman benden korkarsın. Bir daha işlemem ya Rabbi, benden istersin. Bunları öğretti Adem. Ne ayette? min Rabbihi Sonra فَتَلَقَّ آدَمُ min رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ اتَّوَّابُ rahim Adem Rabbinden o çelimeleri öğretti. İstakfır Allah'a'l-Azim, Ya Rabbi tevbe bunları öğretti. Ondan sonra فَتَابَ عَلَيْهِ Allah Teala tevbasını kabul etti Adem. Sonra ne diyor Allah Teala? Teekil için, mübalağa için dedik. Ne diyor? اِنَّهُ هُوَ Allah-u Kerim تَوَّابُ الرَّحِيمُ tövbeleri kabul eden, tövbeleri, e, çok tövbeleri kabul eden ve merhamet sahibidir. Kim tövbeleri kabul eder? Merhamet sahibi olmasa? Onun için ayetlerin sonunda iki isim çok sefer bir arada gelir. Çünkü birbiri tamamlıyor. Allah'ın zenginliği, sıfatlarının isimliğinin zenginliğindendir bu. Ne diyor? rahim. Muhakkak tövbeden eden merhametli olması lazım. Yoksa nasıl tevbe eder? Eder mi? Etmez. Merhametten tövbe burada eşit gelmiştir. İşte tevvabun rahim yani tövbeleri çok kabul edendir. Hatta ne kadar dedikçe hata yap Allah Teala tevbeni kabul eder. Tekrarla Allah Teala kabul eder. Velevçi bu denizin çöpü gibi üretirsin. İnsan yapısında var hata yapma. Ama ne kadar Allah'tan korktun? Hakkıyla Allah seni görüyor, hakkıyla eşitiyor. Isim, sıfatlarını hakkıyla anlıyorsun. Ne yaparsın? Tedbir elden bırakmarsın. Şimdi biz bu hayatta arkadaşlar neye benzeriz bilir misiniz? Biz sanki bir mayın tarlasındayız. Mayın tarlası nedir bilir misiniz? Yani düşman. Belli bir mesafeye mayın içer. Bir metrenin arasında yarım metrenin arasında düşmanı gelse o tarlaya girse patlatsın zannına mal olsun. Şimdi bir acemi mayın tarlasına girse ne olur? Ortada dediler sen mayının tarlasındasın. Ne yapar? Yan korkusundan mayının üzerine düşer. Yan ayağı titrer. Yan hızlı koşar mayına basar. Değil mi? Ama bir uzman asker mayında uzman dediler mayın tarlasındasın hatta mayının üzerine bastın. Ayağını kaldırmağına patlama bir olur. Ondan kurtarabilir mi? Uzman ise kurtarır. Askerler var savaşta saatlerce bekler. Hatta bir tane ona yardımcı gelsin. Saatlerce nefesini tutar. Uzmandır. de her ayağını adımını atmadan önce Bin tane soru sorar, gözünü bakar, bura koyayım, koymayım acaba öyledir, yer karışılmıştır. Şimdi bunu cihada gidenler, yani de askerlik yapanlar bunu iyi bilir. Biz bunu hakkıyla yaşadık. Gördük, mayın tarlasına da girdik. Mayın tarlası çok tehlikeli bir yerdir arkadaşlar. Çünkü bitti, hayat kapandı, fiş çekildi diyorsun. Mayın tarlası acayip bir yerdir. Mayın tarlasına düştün, Allah kurusun, seni Allah'tan başka kimse kurtaramaz. İyidir, bu mayın tarlasına giren uzman, neye benzeriz şimdi bu hal? Bu askerin, bu mücahidin yendiği hali, aynen bu dünyanın halidir. Bu dünya bir mayın tarlasıdır. İblis, şeytan, her yerde mayın döşemiş. Ama Allah Teala, Yol haritasını bize vermiştir. Bak buralardan geçeceksiniz, kurtarırsınız. Ne kadar ilmin var ise, mayına basmaz. Onun için en çok kimin ilmi var? Alimlerin. Ondan dolayı alimler Allah'tan en korkanlardır. Demek ki en şeytanın tuzakların hilelerini bilenlerdir. Resulullah, Allah, Allah subhanahu teala ne diyor? Şeytanın adımları var, He, adımlarından sakın. İşte o mayınları şeytan gömer, ayağını basıp patlayacak hayatına mal olacak. Onun için ilmimiz olacaktır, mayına basmayalım. Ama muhakkak ne olacaktır biz basacağız. Çünkü bu hayat tarlası bir, hayat bir imtihandır, mayın tarlasıdır. Ama Şeytanın bazı mayınları var, hayata mal olur. Bazı mayınları var, kendinden bir parça kupartır. Bazı mayınları var, sadece pansumanla geçer. O da nedir? Günahın büyüğüne, küçüğüne kaderdir. Küçük günah etsen, istiğfardan cile yaparsın. Bazı günahlar etsen, bir kolun cider, mayındaki gibi. Yani cehenneme girersin, cezanı alır, ondan sonra çıkarsın. Bazı mayına basarsın, hayatına mı olur? Allah korusun şirk gibi. Ama bu küçük mayıllar şirkin haricinde istiğfar toğba ne yapar onu? Halleder. İyidir ben nasıl döneyim Rabbil alemine cünde hata bir de toğba yüzüm kalmadı. Hayır. Rabbimiz işte bu fıkhı bilsek ismi güzel ismini tevvab. Tevvab nedir? Ha? Çok tovbe eden. Toğbası boldur. Yeter ki sele ya Rabbi ne kadar günah şaysan lebbeyk Bir rivayette diyor ki Firavun suda boğuluyor. İşte Firavun Allah'ın en düşmanı, iblisin en büyük adamıdır yer üzerinde. Ne dedi? "Bedi ben Rabbinizim." Boğuluyor suda. Ne dedi? "Vakti hakikaten son nefes bitti." Ne dedi? "Ben inandım beni İsrail'in inandığı ilaha." Emanet billezî âmana bihî. Kâl âmentu Rabbihârûn ve Mûsâ. Ee âmentu Bu Suyun içinde Eidir ne oldu? Cibril Aleyhisselam bir rivayetle o şey zayıftır. Diyor ki korktuk. Allahu Teala'nın tövbesi, merhameti ön plana geçti. Anlatabildim mi? Onun için bir rivayette de kanatını vurdu, onu denizin dibine götürdü. Maksat nedir? Maksat Rabbil aleminin o kadar tevvaptır, ne kadar cinah istesen Allah Teala arhamirrahimindir. Bu da ne tecelli etti? İşte yüz taneyi öldürdü. Allah Teala onu affetti. Neden? Hakiki ile gelmiştir. Bir kadın geldi Resulullah'ın yanına Sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulullah, ben zine yaptım Beni temizle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu gönderdi Çocuğu doğdu çocuk sen oldu Baktı bu kadın isra ediyor, Temizlenme tür. Hat ikamet olunca Taş atarçan Başına bir taş değdi kanı fışkırdı Bir sahabenin üzerine Sahabe lanet etti onu Sövme dedi onu Öyle bir tevbe etti ki Bu Medine ehline yayılsa o tevbe hepsini kapsar Gördün mü? allah Teala bak onu o kadının çizini etmiş. zineden çocuğu olmuş. Allah'ın emrini çeynemiş ama öyle bir tevbe etmiş ki Allah daha onu kabul etmiş. Çok sahaba vardır. Müslümanları öldürdü. Ondan sonra Allah tevbelerini kabul etti. İşte ne diyor Rabbil Alemin? İki adamdan Allah ne yapar? Cüler hallerine. Birisi katil birisi mektul. de cennette. Nasıl? Maktul cennettedir, şehit oldu. Şafirden Müslüman savaşıyor, şehit oldu, öldürdü onu, şehit oldu, cennete gitti. Katil sonradan Müslüman oluyor, Müslüman olarak ölüyor. O da cennete giriyor. Bu neyden oluyor? Adam Müslümanı öldürmüş ama tevbe etti. O nasıl hakkı affetmeden hayatını aldı ondan? Kul hakkı. Allah Teala adaleti gereği ne yapar? Okuldan izin ister kıyamet gününde. O da affeder onu. Allah Teala öyle ilham vermiş ki okulda onu affeder. Neyle affeder? Çünkü Tevvab sıfatı Rabbil Alemin'de var ise kulda da yansıması lazım. Onun için mutlaktır, bizimki nedir? Sınırlıdır. Onun için biz de affedici olacağız. Hayatımıza nasıl yansıyacak bu tövbe? Daima günah işledik, Allah'a dönebiliriz. Şeytan aldatmasın bizi. Sonra biz affedici olacağız. Biz nasıl insanız? Hatalı, hata yapıyoruz. Her çeşit bizim gibi insandır, hata yapar. Oğlun hata yapar, affedersin. Kızın hata yapar, affedersin. Baban senin hakkında hata yapar, affedersin. Çin taşımaz Müslüman. Hatta kafir bile hata yapsa o din meselesi değilse affetmen daha uyledir. Onun için İslam tarihinde bakıyorsun çok çöle çafirdir. Müslüman oldu neden? Efendisinin affediş devranisinden. Bu diyor nedir? Melek mi bu? Hata yapıyoruz affedir bizi imshak devranıyor kızmıyor. Onun için affedeceksin. Her şeyi affedeceksin. Affetmek, tövbe kabul etmek madem karşına geldi adam itiraf etti kabul edeceksin. Yok ile ben hakkımı isterim dedikim dediktir. Yakışmaz mümine. İşte böyle hayatımıza bu yansıması lazım. Tevbe tevbenin mübaleğesidir. Biz ne kadar kalbimiz geniş olsa affedici olsak insanlara tevbelerini kabul etsek ama bu da sınırlıdır. Onun için Ebu Bekir Sıddik şeye sadaka veriyordu. safvana. Hazret Ayşe hakkında konuşurken vallahi dedi sadaka vermem daha bunu. Hem şerefime, şerefim hakkında konuşur hem de Allah Teala ayet indirdi. Affedici olun. Abu Bekir hemen fıkh etti bunu. Yanlış yaptım dedi. Hemen verdi. Devam etti. Bu nedir? Biz de böyle olmamız lazım. Affedici olacağız. Elimizden geldikçe affedici olacağız. Çünkü Allah Teala hadiste şeyde Resulullah s.a.s. hadiste diyor Irhamu men fil ardi yerhamkum men sema. Yerdekilere siz merhamet edin. E tevbe de nedir? Merhamettir. Hata yaptı. Affettin merhametinden. Tevvaburrahim Kişisi bir arada olacaktır. Allah sizi affeder. Onun için biz insanları gücümüz yettikçe affedeceğiz ki biz hesap gününde affalalım. Hakiki mumin fıkhını bilir bunu. Evet Allah bizi subhanahu teala hakiki muminlerden eylesin. Tevvab Allah'ın güzel ismi tevvabın da fıkhını iyi anlayanlardan ve onu hayatına yansıyanlardan eylesin. Amin. 13. güzel isimlerinden Rabbil Alemin'in nedir? El-Cabbar. Cabbar nedir? Cabbar en güç sahibidir. Gücünün üstünde güc yoktur. Yani şimdi dünyada en güç sahibine yapar? Dedigim dediktir der. Değil mi? Bir Amerika ne yapıyor? tek güç sahibidir. Her yerde istediğini yaptırıyor. İster dolaylı yollarla ister direkt yapıyor. Kimse de ona yok diyemiyor. Eskiden dünya çimin elindeydi İngiltere'nin. Şu anda yine İngiltere bile onun kuyruğuna takılmış. Dediğini yaptırıyor. Az nedir? Dediğini zorla yaptırır, istediği gibi yaptırır. Onun gücü üzerinde güç yoktur. Kur'an içerisinde bir çok yerde geçiyor. Meşhur Haşir surasında, "Huwa Allahu la ilahe illahu al-Malik al-Qudus al-Salam al-Mu'min al el al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabir". Bak ne diyor? Ne de gel geliyor adlarında? Diyor muheymin. Muhaymin nedir? Her şeyin üstüne hakim olandır. Üstüne üstünlük yoktur. Aziz, izzet sahibidir. Sonra ne diyor? Cabbar. Sözünü zordan geçirdendir. Kimse karşısında duramaz. Sonra ne diyor? Ondan sonra el cübir. İşte Cabbar'ın manesi neden alınmıştır? Yani öyle cüc sahibidir ki önündeki cücler hepsi yok olur. Hiç kimsenin gücü onun gücüne yetmezdir. Bu kaunda bu evrende en güçlü kimdir? Rabbül alemindir. Hiç kimse durabilir mi önünde? Alalım tarihi. Tarihte insan hayatında kimse allah Teala haber vermiş bize Hazret Adem'den bugüne kadar ki Resulullah'a kadar haber vermiştir. 1400 senedir biz de tarihi okuyoruz. Tarih bize şahittir. Ne kadar cabbarlar ne mürütler, fıronlar gelmiştir. Ne olmuştur sonları? Kimse ve Rabbil alemine meydan okusa cücü yetiyor mu? Her gücün bir sonu var. Onun için cabbar kimdir hakkıyla? Allah-u Teala'dır. O istediği canlıyı yok eder. İstediği canlının rızkını verir istese vermez. Ama adaleti var, denge sağlamış. Tablolar yerinde oturmak için allah Teala hemen kafir küfretse intikam almaz. Kendisine söz vermiş. Zulumdur bu demiş. Ben madem bunu yarattım dünyada bulundurdum, seçim hakkı verdim ona. İstese çifir seçsin istese ama ne kadar hayattadır onu rızkını vereceğim. Hayatını vereceğim, hasta etmeyeceğim, hasta etsem evine iyi edeceğim. Hepsi hiçmeti gereği. Adaleti gereği. Ama istese mülkü kimin elinden alır? İstediğinden alır. Mülkü istese kime verir? İstediğinden verir. E gelin bakalım bu cabbar tarihte nasıldır? İlk cabbarlardan birisi kimdir? Nemrut. Eski Cebbarlar'dan. Tabii onlardan önde Cababira çok uydur. Hazreti Nuh zamanında, Hazreti Nuh'un zamanındaki cabbarlar kavmi Allah ne yaptı onları? Tufanla yok etti. Salih kavminin cabbarları ne oldu? Yok oldular. Samud yok oldu. Hazret İbrahim o da bizim babamızdır, 3. babamızdır. Birinci babamız kimdir? Hazret Adem. Çinci babamız Nuh Aleyhisselam. Çünkü yok oldu. Bir cemide kalanlar kaldı. Ondan sonra onlar da öldü. Az mümin vardır Onlar da öldü. Zürriyetleri kalmadı. Dört oğlundan bugün insaniyet var. Hazret Nuh. Üçüncü babamız kimdir? Hazret İbrahim'dir. Biz ona manevi babamızdır. O da nedir? Tevhid babamızdır. İmamul ül Enbiye. Resulullah diyor da İbrahim. Ben İbrahim babamın davetiyim. Biz de Resulullah'ın ümmetiyiz. İşte o babamızdır. Onun için diyor milleti İbrahim'siniz. Huwa semaakum <Sessizlik> Size Müslüman kim söyledi İbrahim Aleyhisselam? Biz milleti İbrahim'iz. Kim? Allah'a şirk koşmayan. Şirk koşan millet İbrahim değil. Gitsin kendine başkası bulsun. Bulamaz da. Kimi bulur? Bulsa bulsa iblisi bulur. Biz milleti İbrahimiz. Elhamdülillah. Şükretmemiz lazım. Allah bizi milleti İbrahim yapmış. Celal'in bu babamıza İbrahim'e kim meydan okudu? Nemrut. Ne dedi? Allah dedi gel bakayım İbrahim sen peygamberlik iddia ediyorsun. Diyorsun benim Rabbim sizin Rabbinizden daha iyidir. Senin Rabbin ne iş yapıyor? Ne yapabilir? Hazreti İbrahim dedi benim Rabbim diriltir öldürür. E dedi o da basittir. Ben de aynı şeyi yapıyorum. Getirin çiteneği. Birini öldürdü birine dedi gitsen ben sana hayat verdim git yaşa. Bak gördün mü? Tabi gördüğümüz gibi değil. Akıl mantık olan öyle değil. Ama Hz. İbrahim orada yilinmesin diye aklı seviyesine gitti. Tamam dedi. Eyvallah. Benim Rabbim Güneş'i doğudan çıkarırsa batıdan çıkardı bakın. Fe buhi telledi kfer. Ne dedi? Bu hite yok oldu. Çöktü. Perişan oldu. Türk Argoza ne diyorlar? Mort oldu. Hiç oldu. Süstü. İflaha söküldü. Alay durumuna düştü. Nasıl cüneşi çıkarsın kusuz <gülüyor> o zaman cüneşi. Ondan sonra kıssa malum Hz. İbrahim atıyorlar ataşa ölmüyor. Ataştan çıkıyor, iplerden sarmışlar. Sadece ipleri yanıp sıkıyor. O zaman Hz. İbrahim dedi sene ne yapayım ben senden kurtarayım. Dedi beni bırak gideyim kurtarırsın beni. Dedi memnuniyetle. yeterçi git başımdan ol benim ülkümden bırak. Allah kısmet etmemiş ona. Hazreti İbrahim'e izin verdi. Hazreti İbrahim'de bir hanımı Sara. Yok. Ha? Ha, Sara Aleyhisselam. Bir de eee kardeşin oğlu Lut Aleyhisselam iman etmiş ona. O zaman da genç üçü gittiler. Meşhur kıssa. Eydi bu namurut ne yaptı Allah Allah bıraktı mı onu ibret olsun diye tarihe bize biz faydalanalım Ne yaptı buna bir küçük sinek gibi sinekten de küçük He Çin Namrut aldı üzerinde Ne yaptı burnuna girdi beynine gitti Ne yapıyor beynini kaşandırıyor Bu da ne yapıyor vuruyor kaşandırıyor şimdi derimiz kaşarsa böylece rahatlıyoruz E bu beyindedir beyin kaşanıyor bu sefer kafasını duvara vuruyor. Bu sefer diyor cetirin tellikten başıma vurun kabıyla. Rabba bakın. <gülüyor> ne kadar zayıf düştü gördünüz mü? Allah talihle işte böyle rüsva eder insanı. Cabbar diyordu ben cabbarım diyor. Ben diriltirim öldürürüm. Al cabbarlığını gör. Üç gün diyor bir rivayete yedi gün kabı vururdular başına rahatlıyordu. Beş on dakika bir daha gelirdi. Ondan sonra geberdi gitti. Bir de bir günde ona alay edip gülüyoruz. Hem orada rüsvay oldu. Kendi kavminin yanında. Hem tarihte rüsvay oldu hem de kıyamet gününde rüsvay alır. Gördük mü cabbarı? E Fıran'ı? Musa'nın Fıran'ı. Ben Rabbinizim dedi. Ne oldu? Suda boğulurken en cabbarların bir şeydir. Suda boğulurken ne dedi? Vallahi dedi ben iman ettim Musa'nın İman ettiği, beni İsrail iman ettiği ilaha ben de iman ettim. Ama ne yazar? Ölümü gördükten sonra tövbe kapanmıştır. İşte bu cabbarların hayatıdır. Allah istediğine hayat verir, istediğinden alır. İstediğine mülkü verir, istediğinden mülkü alır. Bugün de güncele bakalım. Hüsnü Mübarek nedir Hüsnü Mübarek'i tanıyor musunuz? Tarih olmadı ha. Hüsnü mübarek. Tabi la hüsni ve la mübarek. Hüsnü nedir? Güzel. O ne güzeldir ne mübarektir. Çirkindir, la mübarektir. Tarihi böyledir. Tarih de Nemrut gibi onu yazar. 65 sene İslam'la bütün hedefi İslam'la savaşmak, düşmana hizmet etmektir. Arapların kralıydır. Bütün Arap devletlerinin reisleri, bugündekiler dahil, el ayakta kalanlar da ne yapardılar ona? Önünde ellerini tavlardılar. Hüsnü, Hüsnü derdiler. Nereden anladık bunu? Suud kralı Hüsnü çöküyor, diyor çökmesin. Hüsnü'ye makayet olun. Ben bütün borçlarını öderim. Yeter ki Hüsnü'ye ayakta tutun. Neden? Çünkü o onun kendisi bir diler bular. Neyden güveniyorlar? Hüsnü'ye güveniyorlar. Onların kralıdır. Onları savunuyor. Amerika babalarının önünde, İsrail dedelerinin önünde. Ne oldu? allah Teala onu neyle yıktı? Muminlerin kılıcıyla da değil. 17 günde Facebookçu, genç Facebookçu, hepsi pantolonları çemerden düşük. Onlardan yok etti onları. Allah'ın askerini kim bilir? Hazafi tağutu, bugünün 40 42 sene hükmetti. Benem diyordu sizin rızkınızı veririm. Kur'an'ın Kur karşısına bir kitap çıkarttı dedi kitabı ül Yeşil kitap dedi. Bu neden amel edin dedi. Kur'an'a denk oldu. Kul huvallahu ahadi dedi kulu kaldırmak lazım. Çünkü Allah diyor Muhammed'e de ey Muhammed. Hul huvallahu had dedi. Gerek yoktur kula. Huvallahu had. Allah birdir dedi. O kadar namrutidir. Tarihi onun çok simsiyattır. Zeynel Abdin bin Ali Tunus'un ilk çöken Allah ilk onu rüsvayı eden. O da kaç? 23 sene o o da tağut çöktü. Türkçe Esmet İnona zamanından daha kötü bir durumları vardır. Sabah namazına kalksan Mumla namaz kılacaksın. Lamba yaksan, rapor tutarlar yarın seni sorguya çekerler. Sabah namazına niye kalktın? Yaşlılar sadece kendi semtlerinde ceblerinde kart var. Nasıl bir şirketçiler bizim buna koyuyorlar? O kartla camiye gidebilirsin. Başka yerde namaz oldu başka bir ca camiye gilemezsin. Bu Senin kartın geçmez bu camide. Nasıl bir tağutiydi? Kazafi diyor? Yazık oldu diyor, bunu yıktınız. Ha? Yazık oldu, bu iyi bir adamıydır, benim arkadaşım iyidir. Arkadaşın iyidir Rabbül Alemin dedi, bekle. Seni göndereceğiz onun yanına. Gitti mi? Gördünüz mü? Mülkü istediğine ver Rabbim, istediğinden da alır. Cabbar budur işte. Üzerinde gücü yoktur. Rabbül Alemin'in gücü üzerinde gücü var mı? Yoktur. İstediğini yok eder. Yani bu günde Amerika'nın istese Rabbil Alemin yok edemez mi? Ya biraz da fazla gittin hocam üstü müslüye benzemez bu Amerika? Eydir ben size örnek vereyim. Amerika'nın korku rüyası için midir? Sovyetler Birliği. Nerede? Ha? 60 sene kusur Amerika aynen o koyun gibidir. Koyunun karşısına bir kurtu koysan, ha bir kurtu koy kafeste. Koyunu da burada serbest bırak, önüne dünyanın otunu koy, hiç şiş şişmanlamaz. Neden? Ne kadar yemek yese kurtu gördükçe zayıflar. Amerika'nın hali buydur, perişanidir. Çünkü korku rüyasıydır Sovyetler Birliği. Ama bu Sovyetler Birliği fıtratın tersine gittiği için, Allah'ı inkar ettiği için 80 sene bile dayanamadı. 70 sene bile dayanamadı. 1992'de çökerken kimse inanmadı. Nasıl olur Sovyetler Birliği çöksün? Çöktü mü? 92'den önce bize deseyler Sovyetler Birliği çöker kim inanırdı? Hiç kimse inanmazdı. Ama ne oldu şimdi? Tarih oldu. Amerika değil, Amerika'nın kralı da çöker. Ama Allah adaletlidir. Zamanı, mekanını bilir. Osmanlı devleti 600 kusur devlettir. Çöküşüne kadar sürdü bilir misiniz? 250 sene sürdü. Büyük devletler kolay çökmezler. Rota dönürsen çöküşe, kanuniden sonra 250 sene sürdü. Onun için çökmek böyle kolay değil. Sovyetler Birliği'nin çöküşü ani oldu çünkü fıtrata karşısındadır. Allah'ın çare ediyorlar. Amerikalıların de çökmesi ama çok iyi gitti. İlç çivi tabutlarını ne zaman çaktılar? Ne zaman Afganistan'ı işgal ettiler? Taliban'ın yok ettiler. Sözde Taliban şimdi onları yok etmiş. Geçen haberlerde Taliban'la istiyorlar otursular masaya. Kan kaybediyorlar bir gün önce çekilerim diyorlar. Afganistan'dan. Onun için talibene diyorlar. Doha'da, Katar'da, tabi emir veriyorlar Katarlılara, oranın e, prensine, bunları getir, oraya resmi bir yer açıyorlar. Biz de onlardan oturup anlaşalım resmi. Gördünüz mü? Çöker. Acele etmeyin. Biraz sabredin, seneler sürmez. Başladı. Yerlerinden ama çökecekler. Bu çökecekler. nasıl olur? Allah bilir. Yen yani mu'minlerin eliyle olur. Yen yani felaketler olur. Yen yani ekonomi olur. Ha? Yen yani hastalık alır götürür oları. Katrina hatırlıyorsunuz. Katrina şey oldu. Seyraldığıları. Bir şehir komple yok oldu. Allah istese nedir ya? Allah istese o denizi kaldırır Amerika'nın bu başından o başına kadar yok eder onu. Ama Allah Teala adaleti gereği zamanı mekanını bekliyor. Bir de her çeşiği yok etse o zaman nasıl biz intihar ederiz müminleri? İşte cabbarı buradan anlayacağız. Nasıl yansıyacak hayatımıza biz bu tağutlardan korkmayacağız. Allah'tan başka korkmayacağız. Allah'ın gücü her şey onun elindedir. Neden Amerika'dan korkuyorsunuz? Ne kadar güçlü olsa Allah ondan gücülüdür. Yeter ki sen Bismillahselam. Bak Taliban'i yok ettiler devletlerini şimdi istiyorlar otursularlar. Taliban'in silahı da yoktu. Ama neyi var? İmanları var. Irak'ta mücahidler 40, 40 bin kusur Amerikan öldürdüler. Nasıl süper güç bu kadar teknolojiye 40 bin kusur adam öldü içlerinde? Ondan sonra çekilmek zorunda kaldılar. Onun için cabbar kimdir? Rabbil alemindir. Gücü üzerine gücü yoktur. İstediğini yok eder. Eydir benim bu hayatıma nasıl yansıyacak? Benim bir böyle cabbarım var ise o cabbarı çağırdığımda bana lebbeyk diyorsa ben gidip başkalarına hiç korkar mıyım? Hakiki mümin budur. Cabbar onun için Allah'tan başka kimseye cabbar değilmez. Türkçe'de maalesef bu hata var. Kim duyursa da bizim onu düzeltin. Var değil mi? Yok. Cabbar yok mu? Yok mu Şu Türkiye'de? Şansları var. Şansları var. Arap aleminde de var. Cabbar, adı cabbardır. Yanlıştır. Ne demesi lazım? Nasıl bir tane Allah diyemezsin, Rahman diyemezsin, cabbar da diyemezsin. Haluk da diyemezsin. Halık. Ne diyeceksin? Abdülhalik, Abdücebbar, Abdullah, Abdurrahman. Cebbar, Allah'ın adı olduğu için Abdücebbar dememiz lazım. Bir kula. Ama Allah'ın bazı sıfatları var. Kulda görünmesini istemez. Birçok sıfatını vaciptir. Bazen, bazen ister diyorsun. Allah rahimdir. Kul da rahim olması lazım. Allah rauftur, kul da rauf olması lazım. Allah tevvaptur, kul da tevbe edici olması lazım. Affedici olması lazım. Ama Allah cabbardır, kul cabbarlığı sevmez. Bu Allah'a has bir şeydir. Onun için Allah kibir sevmez. Sadece kendisi sever, kibirli olsun. O yaratandır. Allah cabbardır, kulun cabbar olması, olmaması lazım. Onun için bir mümine cabbarlık yakışmaz. Hayatımızda münifık etmemiz lazım. tuğyan, cabarut, cabbarlık bizde olmaması lazım. Yani kendimize, gücümüze, malımıza güvenmememiz lazım. Ne kadar seni kibir aldı, hakiki cabbarı. Gözünün önüne koy, şeytan seni unuttursa Nemrut'u, Furan'ı gözünün önüne koy, Bunlar da unuttursa Hüsni'yi koy, e, Kazafi'yi koy gözünün önüne. Bakarsın Cabarut nerede kaldı? Hüsni'nin bir girişi vardır parlamentoya, meşhurdur, böyle yerirdir, sanki yeri göcü yaratmış. Sanki küçük Furan'dır. Sanki Musa'nın Furanı'dır yürüyor. Böyle yürürdü. Ben Rabbinizin Misir'de derdir. Ne oldu? Şimdi ebedi has şeyde Müslümanları koyan mahpus hanada sedriyede yatıyor. Mursi geldi yerine. Murşi kimdir bilir misiniz? Mursi mahpus hanadaydır. Hüsnü çökerken Mus, Mus, Muhsin, Mursi mahpus hanadan çıktı, meydana geldi. Ondan sonra Allah ondan aldı mülçü, bak mahpus hanadan Mursi'ye verdi. Mursi şimdi Hüsnü'nün yerinde oturmuş. O da cabbar olsa onu da indirir Rabbil Alemin. Ama o inşallah cabbar değil, Abdücabbar'dır. Şu ana kadar iyi gidiyor. İnşallah Allah olara da Abdücabbar olmayı nesip eder. Şaşırmaz. Allah bize Cabbar'ın bu güzel isminin fıkhını bize öğrenenlerden eylesin ve onu hayatımızda yaşayanlardan eylesin. Evet. Bir isim de işleyelim. On dördüncü isim Celil. Celil nedir? Celil, yüce. Şimdi allah Teala'nın dedik isimleri, güzel isimleri çoktur. Yani sen bu bardağa diyorsun, süt bardağı, kofi bardağı, her şey oluyor çünkü içinde. Bu sefer ne verirsin? Ne bunda, neyde kullanıyorsun? Buna o kadar isim verirsin. ne olsun her şeyi kapsasın. Eksik olmasın. Bazen çorba da içilir bunda. Çorba bardağı da olabilir bu. Çok isim verirsin bunu. Rabbil alemin bir evrende ne kadar güzel şeyler var. Ne kadar kendine has işler var. O isimleri kendisine vermiştir. Onun için celil nedir? Yüce. Azim. Bu da bir zenginliktir. Eydir yaratana yakışmaz mı bu? Yakışır. Her şey onun elindedir. Bu da Rahman suresinde 20 çok ayetlerde geçiyor. Rahman suresinde ve Rabbi vecu rabbik zulcâlali vel ikran. Celal nedir? Celildir. Celil celaldir. Celil, celalin neydir? Tazgiridir. Tazgir nedir? Küçülmesidir yani. Küçültülmüşü. Yani sevinçlisi böyle derler. Bazen ismi küçültüyoruz. Ayşe'ye ne diyoruz? E, Ayşe? Ayşecik. Ayşecik. Celil de öyledir. Nasıl tavvab dedik, tavbenin yüzeltilmişidir. Celil, Celal. Bu çeşit Allah'ın adıdır. Celali vel ikram. Celal nedir? Yüce. Kadri şanı, yücedir Rabbimizin. Bütün evrende ne kadar yüce soyu olanlar, şanı olanlar, tahtı olanlar, hepsi Rabbimizin yanında ne kalır yüceliği? Ne olur? Küçük düşer çünkü olar mahluktur. Rabbimiz nedir? Celildir. Onun için Allah Subhanahu ve teala ayette diyor ki kıyamet gününden bahsediyor Rahman surasında. Bu dünya fani olur. Mahşer gününde. İsrafil aleyhisselam sura üflerken ne olur? Bu dünya yok olur. Bu dünyada hiçbir canlı kalmaz. Hiç. istisnasız. Kim kalır? Ne ki gibi allah Teala kalır? Eski zamancı. Kâne Allah velem yekun şey. Allah olduğunda hiçbir şey yokuydu. Ve kâne arşuhu alel me' de suyun üzerindeydi. Thumme khalakal kalem. Kalemi yarattı, yaz dedi. Ne yazım ya Rabbi? Ol, olacak olanları, bitenleri dünyanın sonuna kadar. Cennetlik, cehennemli kadar. Bir de kıyamet gününde Allah bu dünyayı, bu samaları, bu evreni ne yapar? Yok eder. Hiçbir şey canlı kalmaz bu dünyada. Her şeyin düzeni bozulur. Günahçtır, gezegenlerdir. hiçbir şey kalmaz. Ondan sonra ne kim kalır? İşte bu ayettir. Ve yebqa vecihu rabbika vecihu rabbikuzul celal vel ikram. Celal ve ikram sahibi olan Rabbiniz kalır. Celal nedir? Dedik azim. Celilin muazzamıdır. Ondan daha azim yoktur. Orkab biz kalır. Ama sonunda ne ekliyor? Bunu neyden kırıyor? Vel ikram. ikram sahibi. Ne yapacak bize? Bir de hayatı yaratacak yeni başta. Ama Dünyadakiler hesaba çekilecek. Kime ikram sahibidir bu zaman? Sadece muminlere. Cenneti süslerler, bezedirler, düzedirler. Müminlere diyenler buyurun. Melekler de karşılarlar oları. Buyurun diyen bu cenneti emellerinizle aldınız. Ayette geçtireceğim. Emellerinizle Bima kuntum تَعْمَلُونَ Amel işte o kadar önemlidir. Kim o cünde kalır? Dünyada hiç kimse kalmadı. Rabbil Alemin tek başına kalır. Bir rivayette, sahih bir rivayette اَنَا الْمَلِكُ Ben yöneticiyim. Ben melikim. Mülk sahibiyim. Nerede yerde ki melikler? Nerede yerde çi hükümdarlar. Ondan sonra diyor Rabbil Alemin tahkaha atar. Cüler. Kimse kalmadı. Onun için ey Muhammed bu dünyanın sonunda Rabbinin yüzünden başka hiç kimse kalmaz. Rabbinden başka yani kimse kalmaz. Zulcelaliven ikram Celal sahibi, hazamat, haşamat. Kime hastır? Rabbil alemin. Ama bunu da ikramla ne yapıyor? Kim için mukrimdir Rabbil alemin? Çafirlere ikram eder mi? Çafirlere etti. İkram etti, haklarını verdi. Nerede verdi? Bak hüsnü otuz beş sene hükmetti. Saati bitti. Bazı hüküm eder, saati de biter hüküm üzerinde. Bu da ikramdır Allah'tan. Ama bir tarafta ne var? Bazı kafirler yer üzerinde durdukça ikramı devam eder. Bazını ani zelil eder. Bak Allah Teala Hüsnü zelil etti. Hayatta için çektirdi onu. Ama Hafız Aset ölmeden önce öyle gitti. Değil mi? Kendi mülküyle gitti. Cemal Abdülnasır Hüsnüden az değildir. Mülküyle gitti. Ama bazen ne paradal tahtı zelil eder. Bazen de ebedi koyar. Edison kimdir Edison biliyor musunuz? Bu lambaları icat etmiş elektriği. Bak şu ana kadar insanlar zikrediyorlar onu. Neyle? Güzel şeydi. Edison olmasaydı biz nasıl oturduk? Nasıl ders yapardık? İcat etmiş elektriği, değil mi? Bulmuş. Yaratmamış, bulmuş. Allah yaratmış elikleri. Mevcuttur bir evrende her şey. Ama ilim veriyor, buluyorsun onu. Onun için demeyeceksin, ben doktora gittim, ilaçtan beni iyi etti. İlaca iyi Allah iyi eder. İlaç Allah aslında ilaç da Doktora Doktor yapmamış onu. Mevcuttur bu evrende. Allah ilim vermiş, bunları bir araya getirmişler. Yoksa kendilerinden bir şey getirmemişler. Ham maddesi mevcuttur. Bazı kalır. Ama bu dünyada o bir dünyada kimse Edison'u arar mı? Edison'u ben size söyleyeyim nerede arayız? Eğer çok merak ediyorsanız he Edison'u sorarsınız ya Rabbi Edison diye birisi vardır. Hep överdiler. Okullarda bizi okuturdular. Herkes onu severdir. Nerede? Hemen senin önüne gelir cehennemde cayır cayır yanıyor. Zaten cehennemlik isen sormaya gerek yok. Yanındadır. Neden? Çünkü Allah rızası için yapmamışlar bunu. Dünya için yaptılar. Allah'ın adaleti gereği ikramıcı gereği verdi olarak. Zul celal ve'l ikram. İkram sahibidir Rabbimiz. Müminler için o bir tarafta ikram eder. Affeder terazide de günahlarımızı. Ne diğer? Terazinin başına geldin. Ha? Diğer açın kulumun namaz defterin İyiyse bütün hesaplarını göz yumun. Namazında aksaklık var ise, aksatmışsa, iyi kor bakmışsa inceleyin. Resulullah diyor, kimin hesabı incelendi yandı. Kurtarmaz ateşten. Velev çicirip çıksa yani. Melekler defteri karıştırıyorlar, bakıyorlar. Bu adamın namazı çok güzeldir ya Rabbi ama bazen kaçırmış. Yani ne okurken piyasadaymış. Yani hanımının hesabını yapmış. Yani çocuklar ne yaptı ne okuduğunu anlamamış. Yani bazen unutmuş. Ne yaparım Rabbim der. Bakın nafile var ise örtbas yapın orada Nafile elden tamamlayın. Yama yapın. Onun için bir günde nafile kılmayanlar yandı o bir tarafta. Ne kadar farzı tamam kılsan, nafilen yoksa ne yapacaksın? İşte bak ikram burada görüyorsun. Allah Teala diyor, "Verin. Affedin." Kulu getirir, kendisiyle konuşur tek başına. Hiç kimse yok. Leysa beynuhum tercüman Resulullah diyor. Aralarında mütercim yoktur. Rabbil alemin gelir böyle yakınla senin hissedersin onu, ağırlığını. Gocu senin üzerinde. Ey kulum derdi. Hatırlar mısın? Böyle böyle günah işledin. Kul ne diyer? Yandım. Çünkü Allah Teala seni ikrar ettirse kıyamet gününde her melekler bağırı işte Abdullah oğlu filan, filan oğlu filan, filan günah işlemiş dünyada. Bütün mahşerdeki insanlar duyar. Ama Mümin ne der Rabb'lerine? Evet dersin. Yaptım ya Rabb'im. İnkar edemezsin. İnkar etsen elin konuşur. O günah neyden işledin o, o organın konuşur. Evet dersin yaptım ya Rabbi. Yer korkma ey kulum. Seni dünyada nasıl sitrettim kimse bilmedi. Bugün de sitrederim seni. İşte bu ikramdır. Zul celali vel ikram. İkram sahibidir. Kim için? Muminler için. Velevçü cünahkar da olsa. Yeter ki Allah'ın karşısına şirkten çıkmayalım. Onun için şirk üzerine bu kadar duruyoruz. Şirkte nedir? Değil ki ben bu şirk kullanmam bunu artık. Evime de sokmam. Hayır böyle değil. Şirkin bin bir, çeş bin bir çeşidi var şeytanın vasıtasıyla tabii. Yoksa şirk simsiyattır. Tevhid de bambayazdır. Ama bin bir çeşit şeytan gelir sana ne yapar? Şirke soktırsanı. Çaktırmadan öyle sinsidir ki birden bakarsın şirkin içindesin. Çok insan var şirkete düştüğünü bilmez. Ne zaman melekül muhut geldi rühünü alma o zaman anlar. Ama ne oldu o zaman? Gargara dedi. Ruh geldi buraya tövbe yetmez. Nasıl fırana yetmedi? Senede yetmez. İşte bu celil Rabbimiz. Onun için ne yakışır? Celil, celal demememiz lazım. Ne diyeceğiz? Abdücelil. Celil adını vermemiz lazım. Daha güzeldir. Celil de diyebiliriz. İnsanın da yüce şan sahibi olabilir. Ama bizimki nedir? Kuldur. Rabbimiz ki nedir? Ebedidir. Allah Subhanehu Teala bu ismi yaşamasını bize nesip eylesin. Bunu nasıl yansıtırız hayatımıza? E bir böyle celil Rabbimiz var ise her şey onun yanında bitiyorsa biz ne yaparız? Ha? Başkasına yönlenmeriz. Başkasına rotamızı çevirmeriz. Rotamız çitlenir Rabbil alemine. İşte bak gördük nasıl celal ve ikram sahibidir. Bunu hayatımıza yansımamız lazım. Evet. Eğer sakın ha şeytanın vasıtasıyla senin bir koltuğun olur, yan paran olur, celalet satarsın kendi gibi kulların üzerine. Allah bundan hoşnut olmaz. Allah hoşnut olur, rahim olacaksın. Allah hoşnut olur, rauf olacaksın. Kerim olacaksın, cömert olacaksın. Bu sıfatlarında sever kulu onu taklit etsin. Kulluk İfatila. Ama Celil Allah'a hastır. Evet. Bu da Celil Allah bizi Celil isminin bu güzel isminin bizi bize fıkını ve yaşamını nasib eylesin. Bugün de bu kadar. Velhamdülillahi rabbil alemi Çok ağır gece